فارتقي في الخير وارقاء الفقاء إنها العلياء وتبغي مسلما أنت عنوان لأمجاد الهلا فهجور الأوحال وصعاب في السماء فهجور الحمد لله رب العالمين أفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحاب أجمعين Allahümme illimna ma yenfağuna ve anfağına bima illemtena ve zidna ilma ya alim ve ernel haqqa haqqan varzukna ittiba'a ve ernel batıla batıla varzukna şenabe ve cealna mimme yestemi'una el qavle fayettebi'una ahsana ve dakhilna bir rahmetke fi ibadike s-salihin Allahümme amin Fadlul ilmi ve fadl ehlihi ilmin ve ilim ehlinin fazileti Tamam mı? Bizim konumuz buydu biz ilk derste ilmin tarifini yaptık. Daha sonra ilmin faziletine dair ayetleri okuduk değil mi? Arkasından ilmin faziletine dair hadis getirdik iki ayrı derste. Birinci derste men yuridillahu bihi hayran yok. Men amil amilen fahu İmam Müslim rivayet etti. Ayşe radıyallahu o hadis okuduk. O hadisin hem ilmin faziletine dair olan kısmını zikrettik hem de mevzuu istişahat dediğimiz İlmin faziletine dair olan kısmını zikrettik Hem de neyi zikrettik biz orada hadisten çıkan farklı farklı hükümleri zikrettik Orada bizim Üzerinde duracağımız en önemli Husus ibadet niyetiyle Yapılan her amelde sünnete uymanın Vücubiyetidir İbadet niyetiyle ibadet Kastıyla yapılan her amel Taabbut amacıyla yapılan her amel Mesela ilim tahsil etmek de Sünnete uygun olmalıdır İşte biz el-Cami derslerinin devamında Fazileti bitirdikten sonra sünnet üzere ilim nasıl tahsil edilir? Biraz da bunun üzerine duracağız. Sünnet üzere ilim nasıl tahsil edilir? Biraz da ne yapacağız? Bunun üzerine duracağız. Bugün medreselerde tevhid veya akaid belki en sonlarda böyle basit bir mesele olarak sikletilirken, Arapça en zirveye ulaşmıştır. Talebe yıllarca sarf-ı nahiv ilimleri okur ama akideden bir haberdir. Bu sünnet üzere olan bir İlim öğrenme metodu değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlara ilk önce neyi öğretmiştir? Tevhidi öğretmiştir. Ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabı çocuklarına daha küçük yaştayken tevhidi öğretmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebeli Yemen'e gönderdiği zaman onlara ilk önce tevhid tevhid öğret, öğret demiştir. Halbuki orada ehli kitap vardır ve ehli kitap ilim ehli bir, ilim ehli bir topluluktur. İlim ehli bir toplulukla dahi olsak ilk, ilk önce öğreteceğimiz, ilk önce öğretilmesi gereken esas ne olmalıdır? Tehid olmalıdır. Ama bugün gerek bizim İslami çevrelerde gerek İslami olmayan çevrede, bütün çevrelerde talebe başladığı zaman hafızlık yaptırılır. Hadis ezberletilir. Riyaz-ı Salih'in okutturulur. İşte emsile bina maksut izzi merah sarfa kutturulur. Avamil acrumiye katrun da işte ilâ ahir Nahiv ilimleri okutulur. Usul-i fıkıh okutulur ama talebe tevhidten bir haberdir. La ilahe illallah'ın irabını yaptı. Sen sana saatlerce la ilahe illallah irabını yapar da bir anlamını söyle. Burada ilah kavramının tam bir manası nedir? İlah kavramının mabut manasına geldiğini bilmez. İlah kavramının mabut manası. Biz de buradan çıkaracağımız sonuç biz de ilim tahsilimizi mutlak surette sünnet üzere yapmamız gerekiyor. İşte bunun içinde biz ne yapacağız? Allah'ın izniyle El Cami kitabının sünnet üzere ilim nasıl tahsil edilir? Talebe ne zaman çalışmalıdır? Ne zaman dinlenmelidir? Ne kadar çalışmalıdır? Hangi kitaplardan başlamalıdır? Hangi kitaplardan başlamamalıdır? Özellikle hangi kitapları okumalı? Özellikle hangi kitapları okunmamalıdır? Tüm bunları Allah'ın izniyle okumaya vaktimiz oldu o kadar okumaya çalışacağız. 2. hadis olarak men yuridillahu bihi hayran ve huve yafihhu ve inna ma ana Allahu değil mi? Allah kimin hayrını dilerse onu dinde fakih kılar. Ben ancak taksim edeceğim veren ise Allah'tır diyor ve daha sonra hadisin kısmında ne geçiyordu? Taifetül Mansura ile ilgili meşhur hadis geçiyordu. Bizim okuduğumuz kitapta gelen rivayette <gülüyor> Zahirinde Taifetül Mansura'nın kim olduğu geçiyordu? Alimler olduğu geçiyordu. Çünkü Allah kimin hayrini dilerse dinde fakih kılar. Ümmetimle arasında bir topluluk daima olacaktır. Onlar hakkı ikame edeceklerdir. Bu Taifetül Mansura ile olan kısım. Bu kısımda Allah kimin hayrini dilerse onu dinde fakih kılar. Ha artık bu bu taife fakih olan taifedir. Hadisin zahirinden lafzından bu anlaşılıyordu. Ama Müslüman'deki rivayette ise yuqatilun efise Onlar Allah da qital ederler, oradan da mücahitler anlaşılıyordu. Biz buradan ne diyorduk? Dinin niqam ancak kıvamı, din bir kitabın Yehdi o bir seyfin yansur. Din ancak yol gösteren bir kitap. Ona destekçi olan bir kılıçla mümkündür. Ee, bir kitap bir kitap vardı, kılıç ile kalemin münazarası diye. Kılıç ile kalemin münazarası diye her ikisi de birbirine nedir muhtaçtır her ikisi de nedir birbirine muhtaçtır kalem yani alim olmadan mücahidin cihadı merduttur alim olmadan mücahidin cihadı nedir makbul değildir niçin çünkü alim olmadan mücahidin cihadı ilim üzere olmayan bir cihat olacaktır ilim üzere olmayan net üzere olmayan cihat ise nedir merduttur makbul değildir ne olursa olsun ee, kılıç olmadan da alimin ilmi ayakta durmaz kılıç olmadan da ne olmaz o ilmi koruyan o alimi koruyan o ilmin yayıldığı ortamı beldeyi koruyan kılıçlar olmadan da alim ilmini yapmaz hiçbir işe yaramaz işte bugün Türkiye'de en cahiller dahi alim kesilmiştir ama ilim ehlinin ismi cismi anılmaz. o kadar güzel ilim ehli vardır ki Türkiye'de ama ismi cismi alınmaz çünkü onu koruyan silah yoktur Başka silahlar başkalarını koruduğu için onların ilmi yücemiş, yüceymiş gibi görünmektedir. Biz bu hadisi okuduk. Arkasından iki hadis daha okuduk. Dört hadis getirdik. Şimdi beşinci hadis ilmin fazileti. Diyeceğiz ki beşinci hadiste ilim liderliktir. İlim gerçek manada nedir? Liderliktir. Dünyada insanlar ikiye ayrılır. Ya avamdır ya da liderdir. Ya avamdır insanlar ya da nedir? Senin de mi yok? Yok tamam tamam ikiniz sizde o ikisini paylaşır. zaten buradan okumuyorum ben birebir takip etmenize gerek yok ben buradan okumuyorum onu siz evde okuyacaksınız benim anlattığımı hatırlamak için ilim liderliktir insanlar ikiye ayrılır ya liderlerdir ya da avamdır liderler genelde azınlıktadır Avamana, avam üzerinde liderler nedir hakimdir yöneticidir ve bunun her zaman için dünyada yönetici olmanın yönetmenin lider olmanın nesi vardır her zaman için bir avantajı vardır. Liderlik ise demokrasilerde hiçbir vasıfa bağlı değildir. En cahil bile lider olabilir demokrasilerde. Ama İslam'da liderlik neye bağlıdır? Bir vasıfa bağlıdır. Bir vasıf olması gerekir lider olabilme için. İşte o vasıfta nedir? İlimdir. O vasıfta nedir? İlimdir. Ömer radıyallahu anh Usval mülkü bölgesinde Mekke'ye valid olarak tayin ettiği Nafi bin Abdülharis ile karşılaştığında Ömer radıyallahu anh Mekke'ye bir vali tayin ediyor. Nafi isminde. Diyor ki bu vade halkına sen kimi emir tayin ettin? Orada diyor İbni Evzai tayin ettim ben diyor. Müslüm'de geçiyor hadis. Ben diyor İbni Evzai buraya tayin ettim. İbni Evzai kimdir diyor. Bizim bir kölemiz diyor. Azatlı. Ya tabi Arap dünyasında o zaman Arap cahiliyesinde yani köle demek çok düşük bir insan. Sen onların başına diyor azatlı bir köley mi emir tayin ettin diyor Ömer radıyallahu Yani bir köle. Tamam Yani bir köle hiç emir olabilir mi? Yani normal insan statüsünde bile olmayan bir insanı sen nasıl yani? Sen bir köle miyim ettin? Ama diyor o Allah'ın kitabını en iyi bilendir diyor. O Allah'ın kitabını en iyi bilendir. Bunun üzerine Ömer radıyallahu olan muhakkak ki Allah bu kitap ile insanların bir kısmını bir kısmına üstün kılar diyor. Nedir Ömer radıyallahu olan? Allah Subhanehu ve teala bu kitap ile bu kitap ile insanların bir kısmını ne yapar? Bir kısmına e, üstün kılar. O halde ilim liderliktir kardeşler. İlminiz arttığı sürece liderliğiniz artacaktır. İlminiz arttığı sürece hakim olduğunuz güç artacaktır. İlminiz arttığı sürece hükmünüzün gücü artacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İnna Allah azze ve celle la bidul ilme intiza'en in yentezi'ahu minennaz. Allah ilmi insanların içinden böyle çekip çıkarmaz. Yani biz hepimiz alimiz. Türkiye'de onlarca alim var. Gece yattık, sabah kalktık bir bakmışız her şeyi unutmuşuz. Böyle olmaz. Beni dinleyin inşallah. Böyle olmaz. Tamam mı? Yani işte bu bölgede 3000 nüfuslu bir köydeyiz. 300 tane de alim var. Hepimiz uyuduk, sabah kalktık. Herkes cahil olmuş. İlim böyle kaldırılmaz. Peki nasıl kaldırılır? Walakinnehu yaqbudu'l-ulema'a bi'ilmihim. Alimler <gülüyor> İlmleriyle beraber ölürler. Fakıza, öm yoksa alim. İttahızın Alimler kalmadığı zaman bu sefer o toplumu yönetecek yine biriler lazım. İnsanlar lider edinecekler. Kimi lider edinecekler? Cahiller lider edinecekler. Fasu <gülüyor> ilu onlara soru soracaklar. Fawftav bi-gair ilmin onlarda ilimsizce fetva verecek. Fadlu <gülüyor> adalı. Hem kendileri savacak hem de insanlar ne yapacaklar? saptıracaklar diyor. Bakın insanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste insanların kendisini lider olarak tayin ettiği insanların lider olarak hakim olarak belirlediği kimseleri alimler olarak vasfediyor. Alimler insanların yöneticileridir. Alimler insanların idarecileridir. Alimler insanların avam üzerinde hakimdir. Ama ilim alimlerle beraber kabz edilince artık cahil liderler, cahil önderler gelecek. İnsanlar onlara reis edinecek diyor. Cahilleri reis edinecek. Nedir hadiste? İnsanlar cahilleri reis edinecek. Halbuki cahillerden önce insanlar kim reis ediniyordu? Alim. Alimler reis ediniyordu. Alimleri reis ediniyorlardı. Alimleri reis edindikleri zaman durum neydi? Hadiste geçmiyor. Ama cahilleri reis edindikleri zaman hem reisler yoldan çıktı hem de tebaa yoldan çıktı. Ha demek ki buradan şu hadiste çıkar bizler alimin peşinden gideceğiz bizler ilmin peşinden gideceğiz anlaşıldı mı? yani bu hadisten böyle bir sonuç daha çıkıyor bizler kimin neyin peşine gireceğiz alimin ve ilmin peşinden gideceğiz alimin ve ilmin peşinden gittiğimiz sürece bizler sapmayız bak diyor ki hadiste insanlar cahilleri kendilerine reis lider edinirler o cahiller hem kendileri sapar hem de başkalarını ne yapar saptırır. Hem de başkalarını ne yapar? Saptırır. Anlaşıldı değil mi? Ya eyellezîne aatiyallaha ve aatiyor ve fi şey'in fi şey'in in ihtilaf ederseniz 12'me götürün Allah'a ve Resulüne. Allah'a demek onun kitabına. Resul'e demek onun sünneti ne Allah'a ve Resul'üne götürün demek Allah'ın kitabını ve Resul'ün sünnetini Bilenlere götürün demektir Allah'ın kitabını ve Resul'ün sünnetini Bilenlere götürün Bak bu da alimin ne olduğunu gösteriyor Alimin Kendisine müracaat edilen Bir hakim konumunda Olduğunu gösteriyor O halde ilim gerçekten liderliktir İlim Hakim olandır Hiçbir zaman mahkum olan değildir bu da ilmin en önemli faziletlerinden bir tanesidir İmam Şatıbi radiyarrahmeullah der ki bundan dolayı alim fetva vererek aralarına hükmederek insanlar irşad etmek suretiyle tüm insanlar üzerinde nedir? Hakimdirler tüm insanlar üzerinde hakimdirler çünkü alimler mutlak olarak hakim olan şer'i ilimle basitlandırılmış alimler şeyin de üzerinde hakimdirler bir devletin yani İslam devletinde e, halifenin de üzerinde hakim olanlar nedir? Alimlerdir. Halifenin de üzerinde hakim olan nedir? Alimlerdir. İz bin Abdüselam'ın hayatını okuyun. Müthiş bir alimdir. İlmiyle e, memluklu, memluklar devletinde o kadıların, o hakimlerin, o yöneticileri nasıl yönetici olmuştur? Onun hayatını okuduğunuz zaman alırsınız inşallah. Allah'su Allah subhanatala kardeşler bu konuyla ilgili bir ayet okuyalım. Ee, İsrail oğullarına Talut'u melik olarak gönderiyor. Sizin başınıza diyorum melik olacak kimdir? Talut'tur diyor. Ve kale lehum inna Allah Taluta melika. Nebiler onlara dedi ki Allah size emir olarak lider olarak Talut'u seçti. Kalu <gülüyor> aleyna. Biz ondan mülk bizde, güç ve kuvvet bizde. وَنَحْنُ bil mülk مِنْهُ Liderle biz ondan daha layıkız. Nasıl olurdu o lider olur ki? وَلَا مُؤْتَسَعَةً مِنَ Onun çok da zengin değil. Mülkü yok, gücü yok, kuvveti yok, malı yok. Sen onu niye lider, başımıza lider tayin ettin? قَالَ اِنَّ اللّٰهَ اَسْتَفَهُ ve وَزَادَهُ بَسْتَتَنْ fil ilm Allah onu seçti ve ilim olarak sizi onun üzerine getirdi. Ne olarak? Yani... Bana, bana, bizim başımıza birini lider tayin ediyorsun adamın gücü kuvveti yok adamın bir otoritesi yok adamın bir malı mülkü yok o adam bize ne olacak lider olacak hayır hayır o adam nesi var ilmi var demek ki ilim nedir gerçek liderliktir gerçek liderliktir o halde mahkum değil hakim olmak istiyorsanız yönetilen değil yöneten olmak istiyorsanız arkadan gelen değil önden giden olmak istiyorsanız bunun için sarılacağınız nedir? İlimdir. Bu da ilmin e, faziletine dair sünnetten beşinci delildir. Altıncı delile gelince, alimler cahilleri bilgilendirmek suretiyle aşırı gidenlerin aşırılıklarını engellemek, bidatcilerin sahtekarlığını açığa çıkarmak suretiyle bu dinin muhafaza muhafaza muhafazadırlar, muhafazıdırlar. Alimler bu dinin nestirler? koruyucudur. Koruyucusu dırlar. Niçin? Cahillerin aşırılıklarını engellerler. Cahillerin nesin engellerler? Aşırılıklarını engellerler. Bir. iki. Bid'atçıların bid'atlerine engellerler. İki. Ee, başka sahtekarların sahtekarlığını açığa çıkarırlar. Bu da 3. Anlaşıldı mı? Alimler bu dinin nesidirler? Muhafızıdırlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: "Yahmilu hazel ve ve Sonradan gelen her bir neslin arasında bu ilme adaletli olarak yüklenenler çıkar. Sonradan gelenler arasında ne çıkar? Bu ilmi adaletle yüklenenler çıkar. Bunlar gâfillerin tahriflerini, batıla sapanların hırsızlıklarını cahillerin tevillerini ne yaparlar bertaraf ederler bugün birisi çıkıp da dediği zaman Allah'ın indiriline hükmetmek niye küfür olsun kardeşim Yusuf Aleyhisselam da Allah'ın indiriline hükmetmedi dendiği zaman e, kafir olacak olsaydı kim olurdu Yusuf Aleyhisselam kafir olurdu dediği zaman insanların kafası karışabilir İnsanlar tamam demokrasi iyiymiş diyebilir. İnsanların bu kafa karışıklığından insanları koruyacak olan yöneticiler değildir. Askerler değildir. Zenginler değildir. Güçlüler değildir. Kuvvetler değildir. İnsanların dinini muhafaza edecek alimlerdir. Bugün birileri çıkıp da <gülüyor> Firavun ailesinin içinde bir adam vardı. Emniyet teşkilatına görev alıyordu. Biz de emniyet teşkilatına görev alabiliriz diyerek. Dini tahrif ettiği zaman dini muhafaza edecek olan yöneticiler değildir. Asker polis değildir. Dini muhafaza edecek olan zenginler değildir. Dini muhafaza edecek ancak ancak kimlerdir? Alimlerdir. Bugün birileri çıkıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her la ilahe illallah diyeni Müslüman kabul etti. İşte herkes la ilahe illallah diyor. Kimseye kafir diyemeyiz. La ilahe diyen herkes müslümandır. Hem bunların kalbi temiz, in, inkar ederek amel yapmıyor, inanarak amel yapıyor filan diye dini tahrif ettiği zaman bu dini koruyacak olanlar sadece alimlerdir. O halde kardeşler burada siz şunu düşüneceksiniz. Oldukça büyük, oldukça ağır bir görev sizi bekliyor. Bu göreve en iyi şekilde hazırlanmak gerekiyor. Bugün Türkiye'de din tamamen tahrif olmuş durumda. Dinin İbn-i Rahimehullah Risaletten önce Arap dünyasını anlatırken doğru hiçbir bilgi yoktu orada diyor. Orada hiçbir doğru bilgi yoktu diyor. Var olan bilgi az bir bilgi vardı. Onun da %99'u yanlış bir, bir tanesi doğruydu. Sırat-ı Mustafa'nın da böyle söylüyor. Böyle bir dönemde geldi. Vallahi sanki günümüzde de bu dönem o döneme çok benziyor. Gerçi o kadar cehalet yaygın değil ama bu dönemde. Bu dönemde nereye gitseniz yani nereye sapsanız mutlaka karşınıza onlarca dalalet yolu, tasavvufu ayrı bir dalalet yolu, demokrasi ayrı, sünnet inkarcılığı ayrı, kader inkarcılığı ayrı. Bu toplumda bir insanın Müslüman olması neredeyse mucize gibi bir şey. Toplumda konuşan onlarca apaçık sapık, apaçık hain, apaçık bu dini bozmaya çalışan, bu dini bozan onlarca kimse var. Bunların üzerinde etiket var. Profesör, doktor, alim, şeyh, şey yok. Bunların karınlarına kadar sakalları var. Bunların sekiz bincil kitapları var. Bunlarda her şey var oğlu var. Ve bu ortamda sen ne yapmaya çalışacaksın? Ha Bunlar işte adam çıkıyor AK Parti ilçe teşkilatından değil mi? Biz dinimizin geleceği için, imanımızın korunması için, yapılmış olan çalışmanın boşa gitmemesi için yeni anayasaya oy vereceğiz diyor. Bir tanesi yeni anayasası Kur'an'ın önünü açıyor. Bir ibadet bilinciyle yeni anayasaya oy vereceğiz diyor bir başkası Allah yolunda savaşan Allah'ın ikamesi Allah'ın dininin ikamesi Allah'ın şeriatinin ikamesi için savaşan ve bu yolda ölen mücahitler için onlar haricidir hariciler de cehennemin köpeğidir niçin şehit olsun ki onlar diyor kendisine Türk askerinden sorulduğu zaman işte vatanını korumak imandandır vatanıma kafirler gelmesin ben vatanımı koruyayım diye savaşıyor orada ölüyorsa şehittir diyor bunu diyen koca koca göbekli alimler kocaman sakallı alimler ya da alim bilinen cahiller ve bunlara karşı Türkiye'de din tamamen zayıf dini savunmaya çalışan kimse yok savunmaya çalışanın sesi de olabildiğince cılız çıkıyor elinde imkanlar yok Elde imkanlar yok ama Allah Subhanahu ve teala bu imkanları bereketlendirirse bizim amelimizi ve ilmimizi bereketlendirirse Allah'ın izniyle onların elindeki yüzlerce binlerce imkandan onların yüzlerce binlerce aliminden daha çok sesimiz çıkar ve bu dini koruyabiliriz. O halde yani burada sadece ders dinler gibi teorik ders dinler gibi ders dinlemeyin. Sen bu dini muhafaza etmek bana artık bu görev bana verildi. Ama şu an için buna gücün var mı yok? O halde va'adu luhum min Bütün gücünüzle hazırlık yapacaksınız, bütün gücünüzle kuvvet hazırlayacaksınız. Yattığınız zaman gözünüzü yumacağınızda gece gündüz demeden saptırıcı beramlar bu dini bozmaya çalışıyor. Ben de burada uyuyayım. Uyku devri geçti. kalk ey Hatice diyeceksiniz. Anlaşıl değil mi? Bu da ilmin faziletinden bir tanesidir. Ahmet bin Hanbel Erreddu Al-Zenadi Kaval Cihmiye isimli eserinde diyor ki Resullerin ölümünden sonra sapkınlığa düşenleri hidayete çağıran dalalet ehlini siz bana bakın bana Şöyle kitapla defterle meşgul olmayın bana bakın tamam mı? Ben ders anlatırken bana bakın. Ee, burada takip edeceğiniz bir bölüm yok. Tamam mı? Resullerin ölümünden sonra sapkınlığa düşenleri dalalete düşenleri Hidayete çağıran. Resuller, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Onun görevi neydi? Resullerin kaç görevi vardır? Hı? Hmm. Evet. İnsanları temizle çıkarma konuları bulmuyoruz. İlliyenler için bir ne söyle? Onlara hikmeti kitablarının ne tez gelme? Rabbena veba'z fihim rasulem minhum yetlu ve aleyhim Ve veallimuhum el kitab vel hikme ve uzakkihim. Allah'ın kitabını okumak. Onlara kitabı hikmet üretmek ve onları teskiye etmek rasullerin görev budur. Rasuller öldükten sonra geriye kimler kaldı? Varasatul Rasullerin mirası olan alimler kaldı. Alimler rasullerden neyi miras aldı? İlmi. O ilimle ne yapacaklar? İnsanları teskiye edecekler. İnsanları arındıracaklar. İnsanlara Allah'ın kitabını okuyacaklar. İnsanlara Allah'ın kitabını öğretecekler. Ha bu da nasıl olacak? sapıtla dalalete düşenleri düşenleri hidayete çağırmakla şimdi kendinize bakın size birileri geldi tebliğ etti ve müslüman oldunuz değil mi hidayet buldunuz bir kişi bir ilim elde etti tevhid ilmini elde etti geldi onu size aktardı siz ne oldunuz Allah'a hamdolsun müslüman oldunuz o kişi bu ilmi tahsil etmeseydi bu ilim belki de size gelmeyecekti o halde sizler de buna vesile olacaksınız ne yapacaksınız vesile olacaksınız Resullerin ölümünden sonra sapkınlığa düşenleri hidayete çağıran, onların eziyetlerine katlanan, Allah'ın kitabıyla ölü, ölü ruhları dirilten Allah'ın kitabıyla ne yapıyormuş? Delil? Enam 122. Enam 122. O ne yapardı? Ölü ruhları diriltirdi. Körleri Allah'ın nuruyla görür kılan alimleri aramınızda baki kılan Allah'a hamdolsun diyor. Onlar şeytan tarafından öldürülmüş niceleri canlandırır. Onlar Şeytan tarafından öldürülmüş nice ölüleri canlandırır. Nice yolunu kaybetmiş sapkınlara hidayet yolunu gösterir. İnsanlar onlara ne kadar kötü davrandıkları halde onlar insanlar üzerindeki etkileri ve tavırları ne de güzeldir. İnsanlar onlara ne kadar kötü davranırsa davransın onların insanlar üzerindeki etkileri her zaman nedir? Farklıdır, her zaman güzeldir. Güzel davranırlar. Tevazuyla hareket ederler. Neyle hareket edirler? tevazuyla hareket edilir. Cuma namazında biz bunu biraz gördük değil mi? Aşırıya kaçanların tahriflerini, batıl ehlinin hilelerini, bid'atlerin bayrak bid'atlerin bayraktarlığını yapan ve fitne yaymaya çalışan cahillerin tevillerinden Allah'ın kitabını savunurlar. Dalalet ehli Allah'ın her dalalet ehlinin hangi fırkası olsun yapıştığı Allah'ın kitabından bir ayet mutlaka vardır. O da bir ayetle delil getir. Allah'a ulaşmak için vesile arayın diyor. Gidiyoruz işte şeyhimize vesile ediyoruz. Diyor ki onlar günah işledikleri zaman sana gelselerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem varken Resulullah'a gidecektik. Resulullah vefat etti. Şimdi de biz şeyhimize gidiyoruz. Tövbe alıyoruz. Rabıta yapıyoruz diyor. Öyle değil mi? Ya yölezin amenu, ve sabirû ve rabitu Bak rabıta yapın diyor. Biz de rabıta yapıyoruz. Adam bunu delil getiriyor. Bir başkası Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasını delil getiriyor. Bir başkası Habeş Kralı'nın delil getiriyor demokrasiye amel etmek için. Bir başkası her türlü küfrü ve şirki işlemek caizdir diyor Muhammed Bin Mesleme'nin kıssasını delil getiriyor. Bunlardan bu din okuracak olanlar kimlerdir? Allah'ın izniyle alimlerdir. Evet bu da bitti. Artık son delilimize geliyoruz. Evet son sondan iki yedi ve sekizinci delilimiz kaldı. İlmin faziletlerinden bir tanesi de ha bak burası çok önemli işte burayı iyi dinleyin. Bu o kadar önemli bir fazilet ki bu o kadar önemli bir fazilet ki burayı ne yapın iyi dinleyin. Cahil öldüğü zaman eğer geresinde bir sadakayı cariye bırakmamışsa ona ecir getiren bir sadaka ona ecir getiren bir e, amel bırakmamışsa onun amel defteri kapanmıştır. O dünyada 60 yılda 70 yılda 80 yılda ne yaşadı ne amel ettiyse kıyamet gününde sadece onu görecektir ancak gerisinde bir sadakayı cariye bırakan veya bir ilim bırakan öldükten sonra da mutlaka ama mutlaka kıyamet gününe kadar onun ilmiyle amel edenler onun ecir defterinin dolmasına de vesile olacaklardır yani ilmin hiçbir fazileti olmasa şimdi gece namaz kılıyorsun niçin Cennete ulaşmak için yani. Asıl amaç, asıl gaye nedir? Cennettir. Tamam mı? İşte sadaka veriyoruz. Farz olmamasına rağmen sadaka veriyoruz. Niçin? Amel defterimizi hayırı doldurmak için. İşte oturuyoruz, zikir yapıyoruz. Niçin? Amel defterimizde bazı hayırlar yer alsın diye değil mi? Biraz hayır yer alsın diye. Bakınız ilim öyle bir ameldir ki zikir senin ölümünle kesilir. Dua senin ölümünle kesilir. Namaz senin ölümünle kesilir. Öldükten sonra namaz biliyor musun? Öldükten sonra namaz vesilesiyle bir ecir alma mümkün değil. Öldükten sonra oruç vesilesiyle bir ecir alma mümkün değil. Öldükten sonra malın vesilesiyle bir ecir alma mümkün değil ama öldükten sonra ecir alacağın en önemli kapılardan bir tanesi nedir? İlimdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ondan önce ayette inna nahnu nuhidil mevtaku ve naktubu ma qaddamu ve atharukum ve Fi imamın mübin şüphesiz biz ölüleri mutlaka diriltiriz. Onların yaptıklarını ve bıraktıkları eserleri de tek tek yazar. Onların yaptıklarını sakin yaptıklarını ve bıraktıkları eserleri yani ölmeden önce bırakıp dünyadan göçtüler ya geride ne kaldı bıraktıkları eserler kaldı geride ne kaldı bıraktıkları eserler onlarda mutlaka yazarız diyor. İşte alimin amel defteri Allah'ın izniyle kıyamet gününe kadar kapanmayacaktır. Alimin ne olmayacaktır? Amel defteri kıyamet gününe kadar ne yapmayacaktır? Kapanmayacaktır Allah'ın izniyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Men dell ala hayrin felahu mis e fa'ilihi. Kim bir hayra delalet ederse, işe yönlendirirse bir kim hayra kapı açarsa, bir hayrı kim başlatırsa, onun onu yapanın ecrü kadar ecrü vardır. Onu yapanın ecrü kadar. Sen bir ilim öğrettin. Ya şimdi mesela şunu düşünüyorum ben. Nahev ilmini ilk yazan ortaya koyan tamam mı? Sen o ilmi öğrendin o ilmin neticesinde Allah'ın kitabını ve rasyon suretini savundun. Bu dini savundun. O ilim olmadan bu dinin savunulması bu dinin en iyi şekilde öğrenilmesi mümkün değildir. Bunu ilk yazan, ilk kitapete geçirip insanlara öğretenin yani 1400 yıldır Binlerce, yüz binlerce, milyonlarca insan ondan okuyor. Ona dua ediyor ve ecri yazılıyor. Mesela hep şey düşünürüm ben. İmam Nebevi'yi düşünürüm. riyaz Salih'in dünyanın en çok satan kitabıdır. Bütün kitaplar arasında riyaz Salih'in nedir? Dünyanın sadece Türkiye'de 20-30 ayrı yayın evi tarafından basılmıştır. Arap dünyasında her yayın evi riyaz Salih'in basmıştır. Hiç kimsenin elinde de riyaz Salih'in kalmamış. Cair cair satan talebelerin ezberlediği her hadis meclisinde okunan mutlak bir eserdir. Şimdi onu okuyan, ondan faydalanan, şimdi o hadise Riyazus Salihin'de okuduğum hadise beni ulaştıran kim? İmam Nevevi değil mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le beni buluşturan kim? İmam Nevevi. Düşünüyorsana yani amel defteri ne kadar açık. Amel defteri ne kadar açık. Bundan dolayı bu ilmin faziletinde de çok sarık bir esasdır arkadaşlar. Sadece bu bile reisliği bırakın, meleklerin istifare etmesini bırakın, e, balıkların istifare etmesini bırakın. İşte her şeyi bırak. Sadece şu fazilet dahi ilmin ne kadar e, ilmin ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Her kim hidayeti davet ederse ona tabi olanların ecir kadar kendisine kendisine de ecir verilir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir başka hadiste izamat el insanu inqata amelu illa min İnsan öldüğü zaman e, amelleri kesilir, artık yeni bir ecir yazılmaz. Üç kişi hariç ne da min sadakatin cariye. Sadaka-i cariye çeşme, şadırvan, okul yaptıran ev ilmin yuntefa bihi veya kendisinden faydalanılan bir ilim ortaya koyan evveledun salihun yed'u lehu ve kendisine dua eden bir evladı olan. Yani öyle bir evlat yetiştirdin ki o evlat sana dua ediyor. O zaman ne olur? O zaman e, e, amel defteri kapanmaz. Ameller kesilmez. Bunlar mutlak surette nereye gelir? Ecir defterine gelecektir. Peki burada bir başka konu vardır kısaca gelmişken okuduğun se mesela sen musaf yaptırmak diyor nedir? Musaf yaptırmak yani musaf Kur'an-ı Kerim basıp dağıtmak insanlara bu da bir ecil kapısıdır. Okunan Kur'an'ın sevabı ölüye gelir mi? Yani sen buradan babana ne yaptın? Kur'an okudun. He? Gelir. İbnü't-Teymi ve İbn Kayyım gelir demişler. Tercih görüşte nedir? Budur duanın ee, şey yok sadece anne baba diye bir kayıt yoktur okunan okunan duanın ve okunan Kur'an'ın ecri mutlaka e, ölüye ulaşır burada tercih benim de yani bizim de tercih ettiğimiz görüş budur ve son bir madde ne yapalım son bir madde daha işleyelim ondan sonra bitirelim inşallah şimdi biz Bukhari'de bir hadis okuduk kıyametin alametlerinden dört tanesi vardı onlardan bir tanesi neydi ilmin kaldırılması ilim kaldırılsa yerine ne gelir cehalet yayılır cehalet yayılınca bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki zina yayılacak kadınlar çoğalacak erkekler azalacak bir başkası da işki çoğalacak bakın hadis Kıyamet kimin üzerine kopacaktı? İnsanların en şerrilerinin üzerine kopacaktı değil mi? Kıyamet yaklaştığı zaman ilim kaldırılacak, cehalet artacak. İnsanların toplumun en şerrilerden olmasının sebebi nedir? İlmin kaldırılmasıdır. Zinanın artmasının sebebi nedir? İlmin kaldırılmasıdır. Hırsızlığın artmasının sebebi nedir? İlmin kaldırılmasıdır. İlimle kastettiğimiz de bizim kuran ve sünettir. Bugün Türkiye'de bir önceki derslerde söylediğimiz cinsel istismarın artmasının sebebi nedir? İlmin, şeriatın kaldırılması, ilmin kaldırılmasıdır. Can güvenliğinin tamamen kalkmasının, yok olmasının Türkiye'de sebebi nedir? İlmin kaldırılması, cehaletin yaygın olmasıdır. İlmin azalması, cehaleti ve zinanın yaygınlaşması, elli kadının bir erkeğin idaresinde kalacağı şekilde çoğalarak erkeklerin azalması kıyametin alametlerindendir buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir başka hadiste ilim yok edilecek, ilim yok edilecek, cehalet ve fitneler yayılacak, herç her çoğalacaktır diyor, herç çoğalacaktır. Resulullah'a ya Resulullah herç nedir diye sorulunca sanki öldürmeyi kastederek elini salladı işte budur dedi. Yani ölüm birbirini öldürmeler çoğalacak dedi. İmam Bukhari bu hadisi Babul Füten'de almıştır. i̇bn Hacer diyor ki hadiste kıyametin alametlerine dair şu beş özellik zikredilmiştir. Bu beş özellik zikredilmiştir. Kıyametin alametine dair. Zira dünya ve ahirette yönelik işlerin salahı bu beş şeye bağlıdır. Bütün işlerin bozulması da bu beş şeyin bozulmasına bağlıdır. İlmin kaldırılması dine zarar verir. Şarabın içilmesi akla zarar verir. Zinanın yaygınlaşması nesebe zarar verir. Fitnelerin çok olması ise mala zarar verir. Diye devam ediyor. Evet. Şimdi burada biz konunun dışında dedi ki ilmin kaldırılması cehaletin çoğalması. Biz burada ve bunun sonucunda zinanın içki içilmesinin fitnelerin ve adam öldürmelerin çoğalması geliyor. Bakın cehalet peşinden neyi getiriyor? Zinayı getiriyor. Ahlaksızlığı getiriyor. Kötülüğü getiriyor. Burada son olarak kısaca Kur'an-ı Kerim'de cehalet neyle bağdaştırılmış? Neyle beraber zikredilmiş? Buna bakalım. Buna bakalım ki yani ilmin faziletini öğrendik de bir de cehaletin ne büyük bir baş belası olduğunu görelim. En sonunda artık çünkü önümüzdeki ders yarın da biz bu dersi yapacağız. Yarın rahmetli yağmurlar yapmayacağız. Yarın da bu ders yap yarın bitireceğiz burayı inşallah. Ondan sonra yavaş yavaş başka konulara geçeceğiz. Ee, artık bu ilmin faziletine dair ayetleri okuduk, hadisleri okuduk. İlmin faziletini çok iyi anladık. Peki cehalet beraberinde neyi getirir? Hadise baktığımız zaman her türlü ahlaksızlığı getiren cehalettir. Hadise baktığımız zaman zinayı getiren, peşinden getiren nedir? Cehalettir. Hattıra baktığımız zaman fitneleri çoğaltan nedir? Cehalettir. Biraz da ayetlere bakalım. Mesela diyor ki Allah Subhanahu bütün masiyetleri cehalete bağlamıştır. Tevbe suresinin ayeti, Nisan suresi ayeti. İnnemet tevvete cehale. Tövbe ancak cehaletle kötülük işleyenlerin tövbesidir. Allah'ın kabul edeceği tövbe hangi töbedir? <tövbe> cehaletle Kötülük işleyenlerin tövbesidir. Bak dikkat edin. Allah'ın hangi tövbeyi kabul ettiği veya kabul etmediği bizim konumuz değil. Cehaletle işlenen kötülüktür. Allah kötülüğü neye bağlamıştır? O halde ortada bir kötülük varsa, bir masiyet varsa, bir yoldan çıkma varsa orada ne vardır? Cehalet vardır. Daha doğrusu orada bir cehalet varsa, nerede bir cehalet varsa orada ne vardır? Kötülük vardır, günahlar vardır. Başka bir ayet okuyalım. Yusuf Aleyhisselam'ı Kadınlar gördükten sonra diyor ki o diyor ya benim istediğim kötülüğü yapacak fuhuşu yapacak ya da ben onu zindana atacağım. Ya Rabbi onların beni kendisine davet ettiği şeylerden daha çok zindan sevimlidir bana zindan daha çok sevimlidir onların davet ettiği şey mi zindan mı zindan bana daha çok sevimlidir. وإلا تصرف عني أنار sen tuzaklarını benden çekmezsen keyde hunne asbu ilehinne ve akum cahilin sen onların benden uzaklaştırmazsan onların tuzaklarını benden çekmezsen ben neden olurum cahillerden olayım cehalet bak günah cehaletle anıldı fuhuş neyle anıldı cehaletle anıldı dün akşam sana dediğim şey buydu işte Kur'an'da Hangi kelime neyle anılıyor? Hangi konu neyle beraber geçiyor? Bunun Kur'an ilimlerine ne yapılması lazım? Mutlaka bilmesi lazım. Bakın. Ayete iyi dikkat edin. Eğer sen onların tutsaklarını benden savmazsan ben onların istediğini yaparım. Onların istediği nedir? Fuhüştür. Ben fuhuş yaparım demedi. Ben onların istediğini yaparım demedi. Ne dedi? Ben cahillerden olurum. O fuhuş halini, o ahlaksız halini ne olarak isimlendirdi? Cehalet olarak. O zaman cehalet ahlaksızlıktır. Cahalet fuhuştur. Bir başka ayette okuyalım. Sizler Yusuf ve kardeşlerine neler yaptınız? Babadan evladını ayırdılar. Tuttular o evladı bir koyun içine attılar. Ve babaya gelip yalan söylediler. Ve siz o zaman cahildiniz diyor. Bak Allah, Allah subhanahu wa bu ayette Yusuf'un kardeşlerinin yapmış olduğu fiili neye bağlıyor? Her türlü kötülük cehalete bağlanmıştır. Mesela zulüm. Diyor ki ayette biz emaneti göklere, yere ve dağlara sunduk da onlar emaneti yüklenmediler. Emanetini yaptık? Göklere, yerlere ve dağa sunduk. Onlar emaneti yüklenmediler. Ondan dolayı korkuya kapandılar. Ancak onu kim yüklendi? Ve hamelahül insan. Onu ve insan. Onu insan yüklendi. İnnehu kâne zhalûmen. Cehula. O insan zalimdir. Bir de nedir? Cahildir. Bak cehalet neye bağlandı? Zulme bağlandı. Eğer ortada bir zulüm varsa mutlaka cehalettir onun sebebi. Ortada bir zulüm varsa onun sebebi mutlaka nedir? Cehalettir. Enam suresi 119. İyi dikkat edin. Gerçekten çoğu hiçbir ilim olmaksızın hevanın istekleriyle insanları saptırıyorlar. Şüphesiz Sem Rabbin haddi aşanları çok iyi bilir. Ve aleyküm ellah kulu mimma zükri zükra smallah Ve in kesiran onlardan çoğu la yudilluna bi uyarak insanları saptırıyorlar bir hayre ilmin, ilimsizce. Bak insanları saptırmak neye bağlandı? Cehalete bağlandı. Eğer ortada birileri birilerini saptırıyorsa ne hakimdir orada? Cehalet vardır. O halde kardeşe bak cehalet varsa günahlar vardır. Cehalet varsa münker vardır. Cehalet varsa ahlaksızlık vardır. Cehalet varsa fuhuş vardır. Cehalet varsa zulüm vardır. Cehalet varsa dalalet vardır. Tüm bunlardan kurtulmak ancak neyledir? İlimledir. nedir? Bir başka ayet okuyalım. Anlı olsun onlar münafıklar diler ki eğer Medine'ye dönersek üstün olan zayıf olan oradan çıkaracaktır. Üstün olan ne yapacaktır? İzzetli olan zillet ehlini oradan çıkaracaktır. Ee, onlar öyle diyorlardı. Halbuki üstünlük ancak Allah'ın, peygamberin ve müminleri, müminlerindir. Ee, müminlerindir. Ancak münafıklar cahillerdir. Bilmiyor. Allah burada cehaleti neye bağladı? Nifaka bağladı. Cehaletin olduğu yerde ne vardır? Nifak vardır. Bir başka ayet. Müşriklerden birisi sana gelir de senden eman dilerse... Allah'ın ayetini dinleyinceye kadar ona emam ver. O Allah'ın ayetini dinlesin. Sonra güvenlik içinde ulaşacağı yere ulaştır. Bu onların bilmeyen bir kavim, cahil bir kavim olmalarından dolayı. Bakın şirkineyle beraber zikretti Allah Subhanahu ve Teala cehaletle zikretti. Bunun gibi Kur'an'da birçok ayet vardır. E, tüm bu ayetlerin ortaya çıkan nerede dalalet varsa onun sebebi cehalettir. Nerede insanların İnsanları kandırması varsa onun sebebi cehalettir. Nerede insanların insanlardan menfaatlenmesi varsa onun sebebi cehalettir. Nerede zulüm varsa onun sebebi cehalettir. Buradan kendi hissemize bizim düşen ise almamız gereken pay kendi hissemize düşen ise şudur kardeşler. Kendi hissemize düşen ise şudur. Eğer zulüm içinde kalmak istemiyorsanız, eğer karanlıklar içerisinde kalmak istemiyorsanız, eğer kandırılanlardan olmak istemiyorsanız, eğer sapkınlığa sürüklenenlerden olmak istemiyorsanız, eğer fukşa, münkere dalmak istemiyorsanız, yapacağınız şey nedir? İlme sımsıkı sarılmaktır. İlme sımsıkı sarılmaktır. Allah Subhane Teala bizi Rabbani alimlerin izinden gidenlerden eylesin. Ve ahiru da'u anâ rabbil Dile getirilerin şahı